guslü. Bu da alimler arasında ihtilaflıdır. Cumhura göre <gülüyor> İslam ümmetinin cumhuruna göre Cuma guslü sünnettir. <gülüyor> Hatta bazı ailemler sünnet olarak kabul etmiyorlar. Ancak göreceğimiz gibi delillere göre Cuma günü hakikaten vaciptir. İmam İmbaz Rahim Abdullah buradaki alimlerden birisi sünnet görüyor. İmam İbni Üthemin onun Öğrencisi olmasına rağmen vacip görüyorlar. İmal ve bani de aynı şekilde ve hadis uleması genelde Cuma guslü vacip olarak görüyorlar. Ey Cuma sabahı fecri attıktan sonra o kişi mutlak manada Cuma'nın niyetiyle gusletmesi şarttır. Eğer hanımıyla Cuma yaptıysa o zaman iki niyet gerektiriyor. Çünkü bazı alimler diyorlar ki özellikle buradaki alimler diyorlar ki bir niyet ile her iki gusül yapılabilir. Örneğin ikisi cünüb ise cünüb gusülüne niyet ederken aynı zamanda cuma gusülüne de niyet ederse o zaman her ikisini birden yapmış olur. Yani iki gusül yapmasına gerek kalmıyor. Ancak İmam Elbani Rahimahullah bu çüzgide olan alimler demişler ki iki farz bir niyetle yapmak çaiz değildir. Ancak bir farza, bir nafile iltihak ederse o zaman olur. Ancak bir farz, bir farza kesinlikle olmaz. Çünkü bu ayrı bir ibadettir. Bu da ayrı ibadet. Her ikisi de farz olduğu için, vacip olduğu için o zaman sahih görüşe göre, her usul için bir niyet gerektiriyor. İbadet kısmına girmiyor hocam? Efendim? Tedakul-l-ibadet denilen kısma. Tedakul-l-ibadet, tedakul yani sünnetler birbirlerine. Veyahut da bir sünnet farzı. Ancak iki farz, iki farz mutlaka e, örneğin. Mesela, şu anda sen Ramazan geldi. Eski Ramazan'dan da günlerin var. Bu, bu senenin Ramazan içerisinde Ramazan orucunu tutarken, geçmiş Ramazan'ın borcunu da bu Ramazan'a ek yap yapabilir misiniz? de, maar bijvoorbeeld, voor de de afloop de afloop van, voor de afloop van, voor de afloop van, voor de afloop van, voor voor de afloop van, voor de voor de afloop van, voor de afloop van, voor de afloop